Çok geçmeden Bayan Husley'i göründü. Bir elinde hardal kapı, bir elinde sirke şişesi vardı. Çünkü bir yandan onları doldurmak, bir yandan da küçük zenci oğlanını azarlamakla meşgulmüş o sırada. ''Odunluk'' diye bağırdım. ''Odunluk nerede?'' ''Koşun Allah rızası için. Bir şey getirin de kapıyı kıralım. Baltayı getirin, baltayı inme indi mutlaka.'' Bunları söylerken ne yaptığımı bilmeden yine ellerim bomboş yukarı fırlamak istedim. O sırada bayan Hussey elinde hardal kabı ve sirke şişesi yüzünde de Hint yağı içmiş bir kadının hali yolumu kesti. Ne oluyorsun delikanlı baltayı getirin Allah rızası için koşun bir hekim çağırın ben kapıyı kırarken. Hancı kadın bir eli serbest kalsın diye sirke şişesini hemen bırakarak bana bak delikanlı dedi. Sen bana baksana hangi kapıları kırıyorsun benim kapılarım mı? Bir kolumu yakalayıp sordu. ''Nen var senin, gemici? ne oluyorsun?'' Elimden geldiğince soğukkanlılıkla her şeyi çarçabuk anlattım. Hancı kadın daha iyi düşünmek için farkında olmadan sirke şişesini burnuna dayayıp bağırdı. ''Eyvah, zıpkını şuraya koymuştum. Bakalım yerinde mi?'' Merdivenin altındaki dolaba koştu, bir göz atıp geldi. Zıpkının yerinde olmadığını söyledi. ''Öldürdü kendini'' diye bağırdı. O da tıpkı zavallı Sitix gibi bir battaniyem daha buyuttu. Allah biçare anasına sabır versin. Benim handan da hayır yok artık bu gidişle. Kız kardeşi var mıydı acaba zavallı delikanlının? Bizim kız nerede? Koş beti. Boyacı sendes'e koş. Bir tabela hazırlasın bana. Burada kendini öldürmek yasaktır yazsın üstüne. Bir taşla iki kuş vurmalı. Vurdu kendini Allah günahını bağışlasın. Nedir bu gürültü böyle? Hey delikanlı. Alarga o kapıdan. Ben o kapıyı yene zorlarken üstüme saldırmış kolumu yakalamıştı. ''Bırakmam, müessesemi yıktırmam. Git çilingir çağır. Buradan aşağı yukarı bir mil ötede bir çilingir var. Hadi alarga.'' derken elini cebine soktu. ''Dur şurada bir anahtar var. Uyar herhalde. Bir deneyelim.'' dedi. Hancı kadın anahtarı kilide soktu çevirdi ama boşuna. kuik ek sürmeyi çekmişti içerden. ''Kıracağız çare yok.'' diyerek hız almak için gerildim. Hancı kadın yine beni yakaladı, müessesesini yıktırmayacağına yeminler etti. Elinden kurtuldum ve birden ileriye fırlayarak bütün gücümle kapıyı omuzladım. Kapı korkunç bir gürültüyle ardına kadar açıldı. Duvara saplanan kapı tokmağı sıvaları tabana kadar fırlattı. Aman ya Rabbi, bir de ne görelim. Kuik hiçbir şey yokmuş gibi, kılı kıpırdamadan odanın tam ortasında bir tuhaf çömelmiş. Yojosu da başının üstünde. Ne o yana bakıyor, ne bu yana. Hiçbir canlılık belirtisi göstermeden taş kesilmiş gibi duruyor. Yanına yaklaştık, kuykuyek dedim, kuykuyek. Ne oldu sana? Hancı kadın bütün gün böyle mi oturmuş bu adam? Olur şey değil dedi. Ama ne dedikse boşuna. Ağzından tek kelime alamadık. Neredeyse itip devirecektim onu çünkü böyle put gibi duruşu dayanılır şey değildi. Doğaya aykırı biçimsiz bir oturuştu bu. Hele belki yemek bile yemeden 8-10 saat sürerse Bayan Hussey dedim. Yaşıyor ya, siz ona bakın. Bizi yalnız bırakın ne olur, bu acayip işi ben hallederim. Hancı kadının üstüne kapıyı kapattıktan sonra Kuyiku kandırıp bir iskemleye oturtmak istedim ama nerede? Bütün tatlı dillerime, yalvarmalarıma aldırış bile etmedi. Ne kılını kıpırdattı, ne bir şey söyledi, ne de yüzüme baktı. Benim orada olduğumun farkında bile değil gibiydi. Bu da Kuyiku Eki'nin Ramazan'ın gereklerinden mi acaba diye düşündüm. Öyle olacak herhalde. İnançlı arasında bunun da bir yeri olsa gerek. Otursun öylese ne yapalım? Er geç kalkacak nasıl olsa. Allah'a şükür sittin sene sürmez ya bu. Bereket versin Ramazan yılda bir kez geliyor. Hep aynı günlere de rastlamıyor galiba. Akşam yemeğine indim. Uzun uzadıya tayfa masalları dinledim. Kendi deyimleriyle ballı börek bir seferden yeni dönmüşlerdi bu gemiciler. Sadece Atlantik okyanusunun kuzeyinde, Uskuna ya da Brik'le yapılan kısa balina seferlerine böyle derler. Bu ballı börekleri saat 11'e kadar dinledikten sonra yatmaya çıktım. Bu saatte Ramazan işi çoktan bitirmiştir artık diyordum. Hayır, bitmemiş. Kuykuyek gene tam bıraktığım yerdeydi. Bir parmak oynamamıştı oradan. Artık kızmaya başladım. Başında bir tahta parçası, soğuk bir odada, sabahtan gece yarılarına değin, böyle çömelip kalmak düpedüz budalalıktı, çılgınlıktı. Allah rızası için kuyuk kuyuk, kalk artık kendine gel, hadi kalk da bir şeyler ye, açlıktan gebereceksin, kendini öldürmek niyetinde misin? Hiçbir şey söylemedi. Bunun üzerine umudumu kestim artık. Ben yatar uyurum, biraz sonra da gelir herhalde dedim. Ama yatağa girmezden önce ayı postunu aldım. Kuyi kuyekin üstünü örttüm. Çünkü gecenin ayaz olacağı belliydi. Onun sırtında da her zamanki kısa ceketinden başka bir şey yoktu. Yattım ama bir süre gözüme uyku girmedi bir türlü. Mumu söndürmüştüm. Kuyi bu soğukta, bu karanlıkta, dört adım ötemde yapayalnız böyle çömelmiş oturması çok üzüyordu beni. Bir düşünün, bu kasvetli bu anlaşılmaz Ramazanda up uyanık puta tapan bir adamla tüm geceyi geçirmek nedir? Bir düşünün. Gene de uyudum sonunda. Sabaha dek hiçbir şeyden haberim olmadı. Gün doğarken uyanıp yataktan bakınca kuykueki gene aynı durumda gördüm. Yere vidalanmıştı sanki. Ama ilk güneş ışığı pencereden sızınca ayağa kalktı. Eklemleri tutulmuş oynattıkça takurtukur ediyordu ama kuykueki. Halinden memnun görünüyordu. Topallıya topallıya yanıma geldi. Alnını alnıma dayadı ve Ramazan'ın bittiğini haber verdi. Biraz önce de söyledim. Onun bunun dinine bir diyeceğim yoktur benim. Kimseyi öldürmesin, kendi inancında olmayanları kötülemesin de, İstediğine inansın ama bu inanç gerçekten bir çılgınlık haline gelince insanı işkenceye sokup bu dünyamızı içinde oturulamaz bir hana çevirince böylesi dindarları bir kenara çekip bu iş üstünde konuşmanın tam sırasıdır artık. İşte ben de öyle yaptım. Kuy, kuy ek dedim. Şimdi yatağa yat da beni dinle. Ta başından ilkel dinlerin nasıl doğup, nasıl geliştiklerini anlattıktan sonra bugünkü çeşitli dinlere geldim. Kuyiku ege anlatmaya çalıştım ki soğuk kasvetli odalarda çömelip oturmalar falan filan düpedüz abuk subuk şeylerdir. Bedene zararlı, ruha zararsız şeylerdir. Sözün kısası sağlığında, sağduyununda en basit kurallarına aykırıdır bunlar. Ayrıca onun aklı başında kafası çok iyi işleyen bir vahşi olduğunu, bu gülünç ramazanıyla düpedüz budalaya döndüğünü görmekten üzüntü duyduğumu, çok büyük bir üzüntü duyduğumu söyledim. Bunun üzerine düşüncemi kuyukuyaka açıkça anlatabilmek için kendisi hiç mide rahatsızlığı geçirmemiş mi diye sordum. Hayır, bu iş yalnız bir kez gelmiş başına. Babasının verdiği müthiş bir çölenden sonra. O gün büyük bir savaş kazanılmış, öğleden sonra saat ikiye doğru elli düşman öldürülmüş ve hemen o akşam ellisi de pişirilip yenmiş. Ürpererek yeter, yeter kuyu Kuyek dedim. Anlaşıldı. Anlatmasına hiç gerek yoktu. Biliyordum işin nereye vardığını. Kuyi Kuyek'in adasına gitmiş bir denizciyle tanışmıştım. O anlatmıştı büyük bir savaş kazanıldı mı, kralın avlusunda ya da bahçesinde ölüler, şişlerde kızartılır, büyük tahta sinilere yerleştirilir, pilav yerine de çepeçevre ekmek ağacı meyveleri ve Hindistan cevizi ezmeleriyle donatılır, ağızlarına süs diye maydanoz doldurulur ve kralın selamlarıyla tüm dostlarına yollanırmış, tıpkı bizim Noel yoğurtusunda eşe dosta armağan diye yollanan Hristiyan hindileri gibi. Üstelik, Dinler üzerine ileri sürdüğüm düşüncelere Kuy Kuyek'in pek aldırış ettiği yoktu. Dinlemiyordu bile söylediklerimi. Çünkü o dinlere ancak kendi açısından bakıyordu. Nedenle açık konuşmaya uğraşırsam uğraşayım, kullandığım sözcüklerin üçte birini de anlamıyordu. Gerçek dinin ne olduğunu benden çok daha iyi bildiğinden de hiç kuşkusu yoktu herhalde. Neredeyse benim hesabıma üzülerek, acıyarak tepeden bakıyordu bana. Sonunda kalktık, giyindik. Orucundan hancı kadın kazançlı çıkmasın diye Kuykuyek türlü türlü balık çorbalarından tıka basa bir sabah kahvaltısı yaptı. O da bitince peki o gitmek üzere handan çıktık. Yassı balığı kılçıklarıyla dişlerimizi temizleyerek salına salına yürüdük. Kuykuyek'in zıpkını elinde rıhtımda gemiye doğru yürüyorduk. Birden kaptan Pelek kızıl derili çadırından ters ters seslendi bize. Arkadaşımın yamyam olduğunu nereden bileceğini, yamyamların kağıtlarını göstermeden gemiye ayak basamayacaklarını söyledi. Arkadaşımı rıhtımda bırakıp küpeşteye fırladım. Anlamadım, ne demek istiyorsunuz Pelek kaptan dedim. Kağıtlarını göstersin demek istiyorum. Kaptan Bildat da Pelek'in arkasından başını çıkartarak boğuk sesle, evet ya dedi. Hristiyanlığı benimsediğini Kanıtlaması gerekir. Sonra Kuykuyek'e dönerek cehennem zebanisi dedi. Sen şu sırada hiçbir Hristiyan kilisesine girdin mi, girmedin mi? Elbette dedim. İlk Hristiyanlar cemaati kilisesine üye yazılmış. Burada şunu açıklamalıyım ki Nantucket'ta gemilere binen dövmeli vahşilerin birçoğu er geç Hristiyan kilisesine yazılırlar. Bildat bağırdı. İlk Hristiyanlar cemaati mi dedin? Demek bu yamyam Diakoz Duternomi kolemanın evinde toplananlardan öyle mi? Bunu söylerken gözlüklerini çıkardı, kocaman sarı mendiliyle sildi, sonra yeniden dikkatle gözüne takarak çadırdan çıktı. Küpeşte'nin üstünde kazık gibi eğilerek kuyu tepeden tırnağa uzun uzadıya sözdü. Sonra bana dönüp, ''Ne zamandan beri yazılmış?'' diye sordu. ''Çok olmadı herhalde delikanlı.'' ''Pelek evet.'' dedi. ''Üstelik doğru dürüst, vaftis de etmemişler bunu. Yoksa şu şeytan mavisi kalmazdı yüzünde.'' Bildat gene bağırdı. Doğrusunu söyleyin bana, bu dinsiz herif Diakoz Dutermoni cemaatinin devamlı üyesi mi sahiden? Ben her pazar uğrarım oraya, hiç görmedim bunu. Benim ne Diakoz Dutermoni'den haberim var, ne de cemaatinden dedim. Benim bütün bildiğim şu, Kuy yani şu gördüğünüz adam, ilk Hristiyanlar Cemaati Kilisesi'nin doğuştan üyesidir. Bu Kuy Kuek'in kendisi bir Diakoz'dur. Öyledir gerçekten. Bildat sert sert delikanlı dedi, sen benimle alay ediyorsun hitit misin nesin sen anlat ne demek istediğini nedir bu ilk kilise dediğin söyle. Böyle sıkıştırılınca ben de şunları söyledim. Demek istiyorum ki Kaptan bir tek eski katolik kilisesi vardır. Siz de ben de Kaptan Pelek de bu kuyku ekle hepimizde analardan doğan tüm canlılarda bu kilisedendir. Tapınan tüm dünyanın ilk ve son büyük cemaati budur. Hep bunun içindeyiz. Acayip putlara tapmasına tapar kimimiz ama, dünyayı saran büyük inancı hiç değiştiremez bu. Hepimiz el eleyiz bu büyük inançta. Pelek bana yaklaşarak, el ele de söz mü? Kenetliyiz birbirimize dedi. Delikanlı sen acemi tayfa diye değil, papaz diye girmeliydin gemiye. Ben ömrümde bundan güzel vaaz duymadım. Sen diakoz dutermomi'yi de geçtin. Maple babayı da. O Maple babaki büyük adam sayılır. Hadi atla gemiye. Atla gemiye. Boş ver kağıtlara. Delikanlı, söyle şu kuahoga, adı öyle miydi? Söyle kuahoga, o da gelsin. Vay babam vay, o ne zıpkın, yaman bir şeye benziyor. Kullanmasını bildiği de belli. Bana baksana kuahoga musun, nesin sen? Balina sandalı provasında durdun mu hiç? Sen balık vurdun mu hiç? Kuykuek bir tek söz söylemeden, o yabani halleriyle, önce küpeşteye, oradan da geminin yanında asılı duran sandallardan birini atladı. Sol dizini gerdi, zıpkını dengeye getirerek, şuna benzer bir şeyler bağırdı. ''Kaptan, siz var görmek küçük katran damla şu aşağıda suda. Gördü siz. Tamam, tut bu katran, bir balina göz, tamam.'' Ve hemen keskin bir nişan alarak fırlattığı zıpkın, yaşlı bildatın geniş kenarlı şapkasının ve güvertenin üstünden süzülerek daha uzaktaki parlak katran parçasını yok etti.